Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Rab Ve bir araya gelip muhtemel Müslümanlar. Bu zamanda, dönemde alnı secde görmeyenler de var. Allah korusun hep arama bidenler de var. Böyle. Ama son herkesin sonu mezar. Hayat doğumla başlıyor. Ölümle dot olan ölümle dotanıyor. Bizim Mevla buyuruyor ayet-i keramesinde İslam-ı Rahim Fez-i Kru-ni ez küm Mevla buyuruyor. fez ni Beni zikredin Mevla buyuruyor. Beni zikrediniz. Ezgir hüküm bunun cihabı olmuş oluyor. Yani siz kullarım eğer beni zikrederseniz ben de sizi zikrederip hatırlarım buna geliyor. Zikir deniyor şimdi zikir. Nedir zikir muhteremler? Arab kelime Türkçe'si hatırlama anlamına geliyor. Hatırlama zikiri budur. Yani Allah'a dileşen hatırlama Mevlamızı kim Allah unutursa bunlar ne deniyor? Gafiller deniyor. Gafil böyle. Zakirler ve gafiller. Birbirinin zıddı ezadı bunlar böyle. Bir yanda zakil, bir yanda gafil deniyor. Gafil Allah korusun artık bataklar batmış, çamlar batmış, karanlığa görülmüş, ne unutmuş Allah korusun dünyatı. Perişan, mezarı daha kötü, ahireti daha kötü. Allah korusun böyle. Yani hayat böyle kalmıyor böyle. Gerçekte dünya çok kısa dünya hayatı. Başlangıcı bir bebeklik. Bebek. Altına işler, kusar, burnu akar, düşer, kalkar, ağlar. Bebeklik. Yani günümüzün en meşhurları da öyle zamanında bebek de onlar hotelerde. sonra emekliğine başladılar yürüme başlarlar çocukluk falan derken delikanlılık başlıyor gençlik başlıyor orta yaşlılık sonra yine eskiye dönüş eskiye dönüş başlıyor yaşlanılık dönemi başlıyor böyle Yaşlılık böyle. Hastalıklar. Her gün bir şikayet oldu. Her gün böyle. Bugün beli ağrır. Yarın başı ağrır. Yer onu sindiremez, hazmedemez. Sıkıntı yapar, gaz yapar. <gülüyor> Ayı ağrır, şu olur, bu olur, böyle bir ederken hasta sonu böyle geliyor. Değerliler. Yani dünyanın başı bebektik, sonu yaşlılık, hastalıklar. O ata dönemi o Allah korusun çoğu boşa geçiyor o da. Yani. Ya haramlara kişiye gidiyor, hiç bir durum kumardır, şu bu kötü yollara gidiyor. Ya da ideolojik olarak, inanç olarak yalnız bir inancı belirsiyor Allah korusun. Yani sapık bir yola gidiyor, o yola koşuyor, parasını harcıyor, canını harcıyor, yol harcıyor. Ya da ...diyada gafil oluyor... ...kulluk adamı derler. bize buyuruyor... ...fezkürünü... ...kullarım hatırlamıyor, beni zikredin... ...evla buyuruyor. Bir iş adamı... yanlı eleman lazım... ...işti lazım. Bu genel eleman ne yapacak? İşler yapmak... ...ne iş almışsa... ...onu yapmaya mecburdur. Şoför olabilir, kapış olabilir... Temiz olabilir, çaycı olabilir, aşçı olabilir, dedikator olabilir. Yani iş sahibi, bu eleman ne iş almışsa, bunu yapmaya mecburdur. Bizi Rabbim yarattı. Yarattı öyle. Kuşu da Allah yarattı. Ballı meylem yarattı. Bizi Rabbim yarattı böyle. Bizi neye meylem yarattı? İşte bunu kendimizden sormamız gerekiyor. Yani insan kendini yaratamadığına göre yaratılmak elimizde mi değil? Yaşamak elimizde mi değil? Ölmek elimizde değil böyle. Neyiz böyle? iş? Yani kimse yarına bilmiyor olacağını. Mesela deprem oldu bölgemizde. E akşam yattılar. Sabah çıkamıyor böyle. On binlerce kişi sabah kalkamadı. Çıkamadı böyle. Yani kimse yarına bilemiyor. Oaline gerekiyor. Bizim evladını niçin yarattı? Bizim evladı ne yarattı? Bunu kendimize sorgulamamız gerekiyor bunu. <gülüyor> Melaam buyur işte bir hatırla zikir. Zikir dört kısım olur zikir. Birinin dili, lisanla zikir, diliyle, kalbile, beyinle ve bedenle oluyor. Dini zikir nedir? Allah ismini almak öyle Allah Allah demek, gelme devit, la ilahe illallah, şibar Allah gibi Kur'an okumak hep bunlar dilin zikri bunlar, dile zikir bunlar böyle. Bir insan kimi severse o çocuk herkes böyle yapar. bir çocuğu, yeni bir çocuğu olur, yeni dünyaya gelir, ilk çocuğu olur veyahut onu çok sever onu özler böyle görmek ister ona konuşmak ister böyle yani kim kimi severse tabii gençlikte bu değişik bir seviye olabilir yani kim kimi severse he bunu almak ister hatta onu ananlar da sever kişi böyle Demek ki kim Allah'a geleşanı severse onu anar böyle dile Allah gerçeği Allah Allah der. Bir evlullah vardır. Abdullah Tüstel Hazretleri diye. Bu çocukken babası ölmüş. Bittim kanun babasından. Annesi evlenmesi gerekiyor. Aç kalmış. Babasına bir mal bırakmamış. Kadın evlenmeye mecbur kalıyor. Alıyor bu oğlunu 7 yaşındayken kadın kardeşine götürüyor. Yani çocuk dayısına götürüyor çocuğu. Başka mülekette. Dönüyor tabii kendi gidiyor kadın. Şimdi bu ismi Abdullah. Dayıs misafir. Dayısı da gerçekten Allah'ın salih kuluymuş. Dayısı. Uyunu kılmışlar. Yani Uyanıldığı gönülde. Beyin değil. Be, Aklı ömü. Bir insan bilinçli olabilir. Ama gönlü, gönlü öyle olabilir. Gönlü evvel. Şeytan da biliyor. Şeytan bizden fazla biliyor. Cenneti yaşadı. <gülüyor> Cenneti de biliyor şeytan. Bilinçli şeytan. Ama gönlü karardı gitti. Yani bilinçli başka. Yani gönlümüzde insana bilinçle güne, bilincine göre böyle. Gönlü başka. Dayısı bunu tabi seviyor. Yengesi bunu seviyorlar. İnsanlarmış bunlar bir hafta misafirlerinde. Bir hafta dolunca dayısı bunu cami götürülmüş, cami giderken evdeyken. Yansı namazında eve geliyorlar. Diyor ki dayısı, yavrum Abdullah, otur bakalım, sen bir şey konuşur bakalım böyle. Şuradan çok sakin, uyusal çıkmış böyle. İyi huylu. Yani yaradığı fırtatı böyle, uygun. Diyor ki buna yavrum diyor, yap önce diye, her diye. Üzerine diyor her akşam diyor. O diyor zaten diyor? 100 defa diyor Allah dediği var Yüz defa. Diyor. Ama Allah Allah değil böyle beraber diyor. Olmaz böyle diyor. böyle. Nasıl hocam daim Allah Allah Allah. Her Allah değişinde bir de şunu okuturuyum. Mi'yan mi'ye. Allah benimle beraberdir arkasında böyle. Allah benimle beraber. Allah, Allah da Hatır ki Allah benimle beraber. Allah beni görüyor, biliyor, sesimi duyuyor. Büyük onun mülkü. Diyor Peki dayıcığım diyor. Dayısı gidiyor odasına, çekiliyor. Otur eşliğinde alır elini tesbih başlıyor. Allah. Hem akla miiyeh. Allah benle beraber böyle. Allah, Allah, Allah, Allah diyor. Yüzü tamamlıyor ama gönül de Allah dememem başlıyor. Uyanıyor gönülü öyle. Ondan çok zevk alma başlıyor şimdi. Doyamıyor. Doyamıyor. Doyamıyor. Gönülü Allah demek istiyor. Yatıyor. Yatıyor ama o gece uykusu farklı uykusu ama. Uyku farklı oluyor. Gönül temizlenince zikrullah ile yöndürlenince o gönüle, aleme gayıptan çok şey yansıyor muhtemelen. Der. Gönül nurdur böyle kalpte. Yani kalp başka, gönül başka. Kalp et parçasıdır. Kanı, o da kanı temizliyor. O da boş durmuyor. Kanı pompalıyor. O da kanı temizliyor. Pompalıyor kanı. Ama o maddi kalp. Onun içinde bir nurdur. Neye benzer bu? Mesela şu ampuller, etiketler böyle, avajurlar böyle, böyle. böyle Bu avajurlar, ampuller, lambalar nedir bunlar? Kalp. böyle. İçteki ışık o gün işte böyle. Işık değil mi? Kalp, yani kalp kararır böyle. Kalp kararıyor. Günü uyandığı için o gece uykusu farklı oluyor. Uykusu hafif uyku oluyor böyle. Onun gönlüne böyle gönlün bir anne gibidir. Alim gayetten giz öbür alemden oraya bir şey yansır kişiye böyle. böyle. Gece rüyasında yeşillikler görüyor, nurlar görüyor, yüksek tepe çıktığını görüyor, Medine'ye gittiğini görüyor, Resulullah'ın rüyasında görüyor. Çok güzel rüyalar görüyor. Sabah amazına bugün dahi kaldırıyor. Ya abdallah, kum diyor, bile sala, kal camiye gidelim. Hem uyanıyor, ama o kadar tatlı uykusu, rüyaları açmak istemiyor. Ama namaza gidecek tabii. Abdülhü alıyor, Camiye ediyorlar işte beraber. Tabi cemaate imam uyuyorlar, farz namazında. Bakıyor, yaşıyor yine yaşında böyle. Ama o, o sabah namazı farklı oynamaz ama şimdi. Daha önce namaza, ama o sabahki namazı farklı oluyor. Şu Allah mi Bunu tamamen yerleşmiş bir Allah ne Allah benle beraber. Allah huzurundayım. Allah benim her şey görüyor biliyor beni. Yani. Allah mülkü. O Rabbi alimidir o. Bu bilinçle, gün gönl uyarmış gönlü namazı fraslıyor. Namazı o kadar zevk alıyor ki namazda fiyaz alıyor. Eve geliyorlar tabi. Tam yani tabi çaba sabahları. Çaba işliyor. Ne işine gidiyor? Bu her gün bir sokağa çıkarmış adam mahalleye. Arkadaşım edinmiş orada. Bunu ilgilendiği arkadaşları da yeni gelderden Sokağa çıkıyor, çağırıyor. Ya Abdullah gel oynayalım ya da bunu çağırıyorlar. Şimdi bir bakıyor atla zıpla koş. Neymiş yaratıldım? Yani gör, uyanınca yaşa yani. Yani yaş? Yaş Akıldan, akıldan mı yaş, şey, akıl yaştan başındır böyle. Yaş, akıldan mı, yaştan mı derler böyle? Yaşına bakmıyor böyle. Şöyle i̇şte bakayım ki bunu örnek çarptı arkadaşları. atla zıpla, koş, koş ben, bombos hayal başıramdayım böyle. Ben diyor annemiz, annemizse bakayım diye. Çiğli kenarya, hep ama gönlünde Allah demek yavaştan böyle. Hep böyle Allah, Allah cicejali fiyat oluyor bunlardan. Ve bu kişi genç yaşında büyük evli oldu muhtemelenler. Bir evli olduk kişi. De, zikrin birincisi dil zikri. Dil zikri. Önce dil zikreder Mevla'yı. Eğer dil Allah zikrederken kişi şu anda olursa yani aklına bir şey düşünmüyorsa sağa sola bakılmıyorsa, o anda hudurda ise o zamanın gönülde bu zikre bir şey almaya başlar gönülde. Önce dille başlar amaderde. Dille başlar önce. Öyle insan vardır çok zikeder mesela bazı hanımlar birazda böyle eline tesbih alır on tane şey, yüz tane çektim, bin tane şey tırm. Çıktı ama aklı bir yerde, göze bir yerde, kulağa bir yerde, Dili yanın Allah, Allah Allah Allah diyor böyle. Şu kadar tesbih çektim. Bunlar alır biraz sebebi. Baş gitmez tabi bu. Ama o göre döne kalır, böyle dönerek kalır. Yani yukarı çıkamaz böyle. Orada kalır böylece. İnsan aslı gönül. Gönül aktarı. Dönerek böyle. Hatta deriz bazen mesela bir insan bir yere edecek. insan bir şey yapacak. Ne diyor kişi? E, gönlüm istemiyor diyor. Bak. Gönlüm istemiyor. Kişi ufak ediyse böyle, böyle. Yani Gönlüm istemiyor böyle diyor. O zaman içteki solunucu da bu iş ayrılmak lazım Yani insan gönüldür efendim. İşte dil Allah ederken ister Allah Allah der Cerecali ister La ilahe illallah La ilahe der. Sesi var Allah'a bir hamdi gibi kur okumakta hep bunlar dil zikredir, zikredir bunlar. Ama zikrederken eğer kalpte orada hazır olsa, huzurda olsa kalpte bu dilekene verirse, kalp uyarın o zaman başlar, kalp yavaş yavaş böyle. Uyarın başlar. Zaman gelir, bu kişinin ağzı yorulsa, dili yorulsa bile, içinden kalp, gönül, hep Allah zekretmek için böyle. Rüyasal da zikeder kişi böyle. İşte buraya gelen kişi adı o gün uyanmıştır gönül. Uyanmıştır gönül, ama bu gönül ne yapar artık şimdi? Haramdan kaçar o trende. Haram işleyemez böyle. Yalan söyleyemez böyle. Kimseye bir kötülük düşünemez böyle diye. yapmaz düşünemez diye böyle. Merhamette olur, şefkette olur böyle. Bir karın içtemez böyle. Bir kediye bir şey yapamaz. Kimsenin kalbine kıramaz. Herkes iyilik yapmak ister. Kurtarmak istiyor insanları. Ama gönlü temizlendi mi uyanmışlık işi artık de. Bu da nedir? Kalp zikri, yine buna böyle. Gönlü mevlerle beraber olur. Uyanınca o gönlüle ilhamlar gelmeye başlar. İlham o zaman gene başlar gönlüle. İlham böyle. Bilmediği bildirilir böyle. Çok zaman gelir. Mesela biri evine gelecek, o gönlüne malum olur böyle. Bazen rüyada bildirir kendisine ne iş yapacağı yapacaksa. Bu gönül hassas duygusu olarak gönül alıyor böyle. Bir de beyinle zikir. Burada tefekkür deniyor Arapçası. Tefekkür. Tefekkür. Fikir yani fikri. beyine fikri çalıştırma anlamına geliyor. Yani tefekkür Arapçada tekellüm babu deniyor. Tekellüm babu vardır. Bu bab tekellüf işini oluyor be. Tekellüf. Yani fikri oraya akıllıya vermek, beyin oraya düşünmek gerekiyor. Neyi tefekkür etme gerekiyor? İnsan kendini düşünecek önce, kendine bakacak kişiye. Ben neydim? Ne oldum? Ne olacağım diye. Bir zamanlar herkes kendini yaşlıya kadar düşünsün ki bir zaman yoktu Dünya'da. Bu dünyada başkaları vardı ama. Dünya vardı böyle. Başkaları vardı bu dünyada. Mesela bu da 200 önce. 200 önce, önce dünya boş değil yine. Başkaları vardı böyle. İmparatorlar, krallar, derebeyleri, paşalar, balışalar, şunlar bunlar, zenginler, fakirler. Kim hakim, kim hakim, kim bu, kim uçsuz böyle. Bir rol yani. Bir oyun muhtarlar Şimdi onlar mezarda hakim, mahkemeye yerine yatarlar bunlara baktılar efendim. Müdürü kapıcı yerine yatarlar bunlara efendim. Bu neye benzeri bu? Tiyatrodaki gibi oyuna benzeri. Tiyatrı böyle. Sahne oyuna benzeri efendim. O rol işabı bir hakim olur, bir mahkim olacak, bir asker olacak, bir bu olacak, rol işabı biri vuracak, biri alacak. şöyle eklem böylece Böyle kapandığımı çekiyorlar bir araya. Hepsi aynı mezar. Yani mezar aleminde her yaşamada böyle. İşte kimi bu aslında bir roldür bu. Yani yazılmış bu. Bir roldür aslında bu. Kişi ne yapar? Kendi öyle zandır o anda böyle. Yani tahta oturur. Hep orada fazlası zannedir. Kendisine böyle. İnsan kendinden başlayacak. Şübeden yaratan kim? Berdem. Şübeden başıboş mu? En büyük, en büyük sanat insan yaratılışı. En büyük sanat tercihler böyle. Bir gözün yaratılışı, bir göz yaratılışı böyle. Göz nasıl görecek? Kaç perde var böyle. Kaç perde var, Beni gidecek kadar. Gözün görmesi, kulağın içtiğmesi böyle. Bunun koku olması böyle hücrelerin yaratılması, organlar, sistemler bedende böyle böyle. Her organın bir görevi var böyle. Bebek şu iş yapacak, karaciğerin görevi bu, avcıların görevi bu, dalan görevi bu, kalbin görevi bu. Hepsinin bir görevleri anlatıyor böyle. Mesela bizim öyle gıda veriyor dünyada. Öyle yapmışlar Rabbin böyle. Hücre değiştiği için böyle. Gıdada ne gerekiyor şimdi? Gıda ile insanın nefsi uygun salıyor. Sevdiği şey olacak. Böylece. Nasıl insan bunu sever? Önce göz bakacak. Genelde gıdalar rengi de güzeldir. Kokusu güzeldir. Gıdalar böyle böyle. İlaçların görüntüsü de iyi değildir. Yine acıdır. Kokusu da fenadır. Böylece. Neden? Onlar gıdalar, onlar devadır. O gereğinde alınacak o. Az olmayacak böyle. Fazla zararlı onların böyle. Şimdi ne kadar bir gıda olsa olsun, bir elma örnek alalım şimdi. Rengi kıpkırmızı çok güzel. Kaba elbaz sevdik böyle. Görüntü güzel. Ama ne gerekiyor? Bir de damak tadı gerekiyor. Damak tadı. Elma güzel ama bazen ne oluyor? Göründüğü gibi olmuyor bazen ama. İyi görünüyor. Ama oluyor bazen. Kovun bile mesela sen güzel görüyor, kokuyor, bakıyor, olgun biliyorsun, Ama hiç saman gibi tadı yok bu şekilde. Ne gerekiyor bir de damak tadı. Damak tadı. Böyle. Damak da olacak böyle şey. Ve damak tadı. İşte laboratuvar. Kişi bilmediği bir şey alıyor. önce bakıyor. Bir şey bakıyor. Görmediği bir şey. Bilmediği bir şey. Fena benzemiyor. kokuyor, fena bakıyor, o da fena değil. Fakat son noktayı kim koyuyor? Damak tat, ağzına götürüyor şeyler, bir çiniyi ağzına alıyor, damatından soruyor, laboratuvar müdüre soruyor, nasıl? Tam güzel, devam diyor böyle. Yani düşüyor mü bu tarafla? Bir meyve, sebze neden oluyor? Kapaktan, toprak maddeleri, aynı toprak, da. toprak mıydı? Gibral da böyle, Gebrat, hayvan gresi oluyor böyle. Harun güvesi var. Ondan Mevla ne yaratılıyor mu? Elması, portakalı, muzu, mandalyesi, karabaharı, lahana, pırasatı, şeşit, şirçeli bundan Efelece. Ondan her birinin tadı, rengi, şekilleri başka, damak tadı, tadını başka. Bak, damak hem bunu anlıyor. Anında böyle. Üç gün sonra geldiğimde bir tahlil almaya. Aslına gidiyoruz. Üç gün sonra gel, tahlil tahlile. Hemen ver, veremiyorlar. Tamam, anında öğretmemiştir, hemen, hemen daha öte öğrettim, dahil böyle. Evet bunu yapan kim olur hemen böyle? Ağlıyoruz, soluyoruz bak. Nasıl soluyoruz? Bir solunum sistemi var, sistem böyle. Tek oradan değil, bununla başlıyor ama bir sistem, alt seviyeden gidiyor böyle. Bir sistem var böyle şey. Havayı soluyoruz böyle şey. Hava yaratan kim peki? Gazlar böyle. Ama onları yaratan kim olar? Gerçek olmasın atmosfer hava olmaz. Mesela ayın yaş şeklim az olduğu için orada atmosfer oluşmuyor şey bende. Eğer yaş şeklim daha kötü olsun, gazer altına çeker yerlerde hava olmaz bende. Hava bende. Havada gazer var bende. Bunun oranı var bunların da. Oksijen yüzde 20 muş mesela. Daha fazla olursa vücudu yakar. Az olsun gıda yakamaz. Ya e bunların yapan kim bende? Böyle böyle? Bu solunun sistemini yaratan beraberide. Havu soluyoruz, havada çok gazlar var. En çok azotlu gaz azot, azot, böyle. Hepsi soluyoruz beraberide. Alıyoruz, hepsi ipi buradan alıyorlar beraberide. Alıyorlar, alıyorlar, oksijen gazını alıyor, öbürine geri veriyor böyle. Onu al götürüyorlar, hücre taşıyor böyle, böyle. E bunu yaratan kim o sen beraberide? Yani beyni yaratan. Bu kalbi, oksijin, akciğerler, bunu yaratan, oksijen yaratan, ruh yaratan kimdir? Elimizde bir şey var mı? Yok böyle. Yok, böyle. Önce Elabriyü efi enfüşekyun -er efela tübsirun. Allah'ım. Efela tübsirun. Görmemse evet. alakası. Gene bakın Melamriyü. Gene bakın bakalım böyle. Hücreyi yaratan, orguna yaratan, şekilleri farklı, görevleri farklı bunların böyle. Her birin gıdası farklı bunların. Bunu yatağı Mevlam bunlara böyle. Sonra buna enfüsü dönüyor enfüsü nefisten başlıyor. Sonra afakı böyle. Ufuka bakmak gerekiyor böyle. Evine bakmak gerekiyor böyle. E güneş olmasın, hayat inanılmaz böyle. Rüzgü de olmaz. Enerji lazım. Denizlerin ısınması gerekiyor. Buharlaşması gerekiyor. Bu arada havadan hafif olması gerekiyor bak. Ama düzen denge böyle. Yani güneş ısınacak denizleri var, güneşli var, ısınacak böyle böyle, buharlaşacak böyle, buharlaşacak yukarı çıkacak, hemen aşağı inmiyor ama böyle uzaya kaybolmuyor, bir soğuk tabaka gelir de tutuyor böyle, tutuyor böyle, sarar tutuyor böyle, depoda böyle. Nasıl yeryüzünde denizde var su depoları, götürebilir, depolar buharlar getirecek. Rabbin istediği zaman. Zaman gelir, yıllarca yağmur yağmamış yer üzerine, yıllarca muhtemelen hiç yağmamış böyle. Ama <gülüyor> sıcak mama sıcak, yani su buharlanıyor, deniz yukarı su çıkıyor, gökte depolalıyor, ama yere yağmıyor kardeşim. Rabbinin inancına abim mevlam, o sular bir araya toplanıyor buharlarla. Nasıl göreceli bunlar? Rüzgar dönüyor bunlar. Aşık bir şey basınç oluyor böyle, rüzgar oluyor böyle. Sağınız esiyor. Toplu çıkışı bunları bir yere getiriyor. Ondan sonra nereye açacak bunlar? Falan yere. Eğer sevki edelim mesela başka yere denize buharlaştığın denize düştün bir şey yapamazdın. Denize buharlaştığın denize indi. Yağmaz ki kardeşe. Sevki geliyor buna. Sevki at. Yale edecek, tarla edecek, bağları edecek, ormaları edecek. Bunlar sevki de gerekir bunlara. Veya yani, da bultaya gibi topluyor bir araya yoğunlaştırıyor. Ondan sonra rüzgar vasıtları Mevla ne yapıyor? bu başta melekler bunlar. Melekler vasıtası ile bazı şey görüyorlar. Bazen hava kura gider. Tarlalar artık çat, çatlar. Ekin artık kurumak dışarıya gelmiş. otlar kurumuştur. Herkes ağabey yağmur yağsın der. Hava bulutlanır. Gerçekten bulutlanır. Buz gider yağmaz. İz vermiyorlar mı böyle? Evet böyle. Gider. Nereye gelir Oraya yağar bu şekilde. Ya bu güneş yarat, ay yaratan mesela ay olması yaşayamıyor bize muhteremler. Kan bağışı, ay ilgili kaynı dolaşıyor bizim böyle şey? Bir insan mehtap tahil dolunayda şöyle kalsın baş ağrıyor böyle. Yukarı çekici kanı böyle. Hayır. Ağaçlara su yürürmesi ayrı oluyor böyle. Aile böyle. Ne kadar varsa sıçıklılar böyle, ay ile ilgili bunlar böyle. Denizde ve mecedir var denizde böyle. Deniz çeken yoktan böyle. Ay ile ilgili bunlar böyle. Mesela bir insan ayının başında kamera tabii İslam var ayın başında insan bir, bir şey diksin çabuk olur. Ay sonunda diksin çabuk olmaz da tutmaz bir çoğu böyle. Ay ile ilgili bunlar hep böyle. Yıldızlar renk alıyor, tat alıyor bunlar. E şu alemi yaratan kim yok tam böyle? Yaratan onları hep böyle. Nedir bunlar bu şekilde? İşte buna ne dönüyor? Tefekkür deniyor. Tefekkür o böyle. Tefekkür böyle. Bir an tefekkür bir sene ibadetler efter. Daha ibadetler ama. Bir an tefekkür böyle. Kul tefekkür etti mi Mevla'ya keşlim olur böyle. Şu alem bir yıldız böyle. O da galaksiler var böyle. Yıldızlar şu böyle. Galakşi var bu var daha bulunamayanlar var böyle. Her bir hareket var. Her biri böyle. Her bir yörüngesi var. Belan biliyor. Kullun felsefi bakımlar. Kullun ki her birisi ki felsefi yörüngesinde yaslı yüzüyle böyle. Her biri dönüyor, her biri dönüyor. Her biri dönüyor. Kur böyle Kur'an böyle bunu böyle? Demek vardı. Galileo İtalyan fizik alimi. Dünya dönüyor için işin afroditler dünya, dünya dönüyor. Akmati'nin. Kur'an matmati bile yüce sınav. böyle. Evde mi bunlar böylece? Bunlar madde alemi daha bunlar. Şimdi bunlar böyle. Ki bize göre galaksilerin büyüklüğü, çapı, milyon olacak ışık hızı böyle. Milyon'dan ışık hızı böyle, çapları böyle. Uzakta milyon ışık hızı böyle. Korkuyu bir rakamlar böyle. Akı, hayal vermiyor bunlar böyle. Ama bunda bir madde alemi. Küçük bunlardan anlar. Ondan sonra Süleymanet'e başlıyor, Cennet'e başlıyor, alem'e, erbah başlıyor, başlıyor, başlıyor, başlıyor. Böyle. O kadar büyük alem böyle. Bütün bundan yaratan, yönete göreleri göre kim? Elah'ın olası. İkinimize bakalım, şu bedene yönetimi bize aynı yönetimi vereceğim. Bedene böyle. Öyle mi işte, fazla kaçırmışım. Ne oldu, sindiremiyor işte, şiştiklik yaptı, yapma. Şuram ağrıyor, buram ağrıyor, şöyle oluyor, böyle oluyor böyle. Yani insanoğlunun yetkisi, gücü, nedir, kuvveti kendi bedene yetmiyor. Bırakın başıma. Kendi yetmiyor. Kendi başıma. Allah korusun bir eline rahatsızlandı. Her şey Allah korusun besledim böyle, böyle. Sinirten bozuldu. Beynine bir şey geliyor böyle. Damağını tıklamış oluyor böylece. İnsan bana bir şey karışıyor böylece. Yani şu bedenen de Yönetim bize ait değil, bunu da Allah yönetiyor buradan böyle. Hücrelerin taşıbatı. Mesela gıda alıyoruz, gıda alıyoruz, ne oluyor, gıda ne oluyor? Her gıda bir hücreye, bir organa gidiyor buradan böyle, gidiyor böyle. giden başka, kemirgi giden başka, dişe giden başka. Mesela kalsiyum e diş, kim kiri gidiyor böyle? Hayvanların gagası oluyor bundan böyle. Kaplumbağanın şey oluyor Üstteki o ne devam edecek ben böyle. O kaka şeyi kabu oluyor, karşımda. Hepsi böyle var. Yani yeniyor, sinden alıyor, kan karışıyor, her biri göze göze diyor böyle. Böbre, böbre, akciğer, akciğere böyle. Bunları kimse kucuğumları böylece, Ve tefekkür edebilecek? Sonra bedenen çekilmeleyi bedenen. Bu üç aşamayı kiş geçen kişi ne araba bu defa? Bedenen Allah teslimi tam teslim böyle. Ya da en doğru beni Sen Rabbimsin, ben sana kulum Teslim böyle. 3 aşamalı işlem böyle. Dille başlar, gönlü iner. tevekkül olur mu? Artık o bakar ki Allah birdir. Var olan Allah'tır şan. Mülk onundur. Enli bir şey yok böylece. Yaşatan o, güden o, öldüren o Rabb'im böylece alem onundur. bütün mülkü on, böyle. Buna ila teslim olur sonra bedenen teslim meblağı bedenen böyle. İçtenirle bedenen zikir. Önce beş namaz. Beş vekir namaz Bize mesela namaz belki ağır gelebilir bazen böyle. Namaz böyle. Yolmuşuzdur. Işte kafamız karışmıştır. Şubu olmuştur. Ya işte biraz psikolojimiz bozuldu. Biraz namaz bizi ağır gelebilir. Neden? Biz o aşamayı aşamadığımız için muhtemelen böyle. Biz bunun namaz kılsak bile namazımız oraya gel namaz oluyor. Allah-u Ekber ne okuduk? Fakın değil muhtemelen. Kaç kez kıldık? Fakın değilmiş de. Esra'ın ve Aziz Selam. muhtemelen. Günün birinde birinin affedin, öküzü hastalarmış Ramazanmış da yazılmış da Uzun günlerde, işte bakıyorlar, gördü ölecek yani. Anlıyorlar ölecek bu. Ne yapalım? Danışıyor birine karı koca, keselim barışamazsın, ölmesin bana. Kesiyorlar. Onun tabi dondurucu yok, buzla şey bu yok. Bir şey yapışacak ya. Kocamın öküz. Karı koca bir de üçüncü kuramış, 10 yaşlarında. Üç kişi bunda, ağır bu. Kadın diyor ki, kadın daha cömertmiş. Kora sende diyor ki ben saatte aktivim var diyor. Bak mübarek Ramazan düşüm beradı diyor. Kim bir kısmını ben pişireyim diyor. Kira yapayım, helva yapayım biraz diyor. Bu akşam diyor bize diyor cemaati iftar çağralım. O köyünde adeti şöyleymiş, herkes akşamdan canını kılarmış. Yani evinden ermiş beradı. Şimdi bu tabii kendisi, Korası, bunda işle meşguller. Diyor ki şimdi babası oğluna on üçünün oğlu yavrum sen camiye git diyor ben de annemle yardım edeyim. İftar bir vakti yaklaşıyor diyor. Sen camiye git diyor. Namaz kılınları bir iftar çağır diyor. Peki babacım diyor Çünkü biraz uzak mı camide çünkü camiye gidiyor. Namazı kılıyor. Hemen önce o çıkıyor böyle. Kapıyı dikiliyor. Çıkan cemaati ilk gün başlıyor. Amca, e, bir dakika dur musun? Ne var yavrum? Hoca okudu bugün akşam namazında? Ne okudu hocam akşam namazında? Zammı sure. Şimdi bilmiyorum fakir değil mi Niye sordun? Ya bu işi geç diyor. Allah Allah. Ama merak ediyorum ondan böyle. İkimiz çıkıyor. Amca bir dakika. Ne var yavrum? Hoca okudu bugün namazda diye Fatihandan sonra ne okudu hocam namazda? Düşünüyor. Şarkı değil böyle İlk kişi biliyor. İlk kez de şunu okudu, yine bunu okudu. Bir de hoca biliyor. Okuduğunu biliyor. Düşüyor. Ama cemaatine merak. Bu çocuk diye bunu soruyor bize? Merak ediyor. Bakın hiç bunun altında çıkıyor derdim. Düşünün üçüne babam size ithaç alıyor. akşam size. İhthaç alıyor. Size bu akşam. Yalnız bizim mi? Yalnız size. Peki. Cemaat dağılıyor. Üçüne alıyor bunları şimdi. Geliyorlar. E şimdi annesi babası bütün köyde bekliyorlar. Bir kalabalık kum işte köyde bekliyorlar. Birkaç tane saflar kurulmuş. Anlatayım yer safları. Ortada büyük tepsi içerisinde adam tekere konuyor. Konum bu şekilde bekliyorlar. Köy geliyor. Baba biz geldik. Buyurun bir bakıyor. Bir imam ikiden cemaat. Olmanı cemaat. Nerede bunlar? Baba sen cemaat şahiden bil ki sen bana namazı kılan şahdin babası. Bu namaz kumuş şahdi İşte. Demek ki bu üç aşamı olmadan, dil, gönül, tefekkür, beyin çalışmadan kul Mevla'yı almamını bilmeden Mevlasını. Buna diyorum marifetullah diyor. Marifet Allah bilmişti, Allah bilmek ile çağırıyor böyle. bu hale gelmeyince namaz böyle namaz olmuşlar. Bak koca köy, büyük köy o dönemde, o dönemde büyük köy ima okuduğunu biliyor, ikide cemaat bile böyle. Şunu işte şu okudu. ona dinlemişçe dinlemişler, namazamışlarım namazlamıştı beni. sonra ne olur? dördün zikir bedensel bedene zikir artık mevla teslimiyet beden böyle namazı attıp doyamaz mutlaka namazda doyamaz böyle şey e namazın zevki var mı? e zevkten farklı tabi ya kimi futboldan zevk olur kimi güneşten zevk olur kim bağırışçılıkları alır el oltayı gider ondan cevap olur. O oltayı koyar suyun kenarına böyle. O çekecek kenarına gözü orada götürür. Onun bir şey yapsın. Kimin Kim cevap alır böyle. Hayvanı vuracak böyle. Onu vurdum of sevinir böyle vurdun diye böyle. Hatta bazen su başında oluyor böyle dere boyunda. Göl kenarına falan oluyor böyle. Hayvanı alamayacak aslında böyle. Hayvan ağaçta ama su üzerinde böyle. Onu vurur düşer suya ölür. Ama da şey yok işte böyle farklı böyle. Şimdi bir de gönül zevk var. Gönül de işte buna böyle. Nedir bu da? Manevi zevk. Hufsuz zevk muhtemelinde. Eğer manevi zevk diye bir zevk olmasaydı Mekke müşrik dönemmişse olmazdı Mekke müşrik o dönemden muhtemelinde. Mekke müşrik dönem böyle. şir dönem böyle. Kükür dönem böyle. Karnı dönem. Vahşi dönem böyle. Yarı farklı insanlar böyle. İçki onarda. Yani Koyuş taraflı böyle. Her gününü şarapla şaraflı işiyorlar böyle. Ağlasızlık böyle. Tuğuş, kumar, her şey yapılıyor böyle işte. Devlet dizini yok böyle. Güçlü, zayıfı eziyor. Öt suyunu topa dirilir gömüyor böyle. Öyle bir dönemde böyle işte böyle. Öyle bir dönemde. Devamın önünde bir kirameşe getirince aldığı herhalde nur böyle gönle çalışıyor. Benin çalıştığı, benin çalıştığı sağ makam eriyor. Bir anda bütün bağını bırakıyor bak. Bütün bağını hepsi bırakıyor bir anda böyle? Böyle bir Allah diyor ki işkence yapıyorlar böyle. Hazır şimdi ilk şey kadın mesela. Şimdiye kadın bak, bir kadın öte böyle, kadın böyle. Günlerce çekilen mekadaşında dışında Kız güneş altında yaktılar böyle. Açsuzsuz böyle. Çıplak sadece böyle. En ikiye ikiye bağladılar. İki taraf çekiyor tarafında. Peygamber seviye kalbini böyle. böyle. Gene olmadı Ebu Ceylin kafiyenle ölü, hançeli edeğinleri öldürmüyordular böyle. Bak, ölüleri alabiliyorlar neşe. Mesela günümüzde insan bir bağımlı bırakamıyor. İstikare bırakamıyor kişi böyle. Bırak bunu bu zararlı mı biliyor musun Biliyor mu tabii diyor. Doktor üşüyor mu Doktor mu tercih eder. İstikare bırakamıyor, şunun bırakamıyor, bağımlı bırakamıyor bak. Onların. Onların bağımlı, daha kuvvetli bağımlılığı, eyaletten gelmez böyle bağımlı böyle. Dinliği düzen böyle, cahire dönemi derece böyle. Hiçbir metafik bir şey bunlar gibi, ileri cevaplar böyle. böyle. Şimdi kafir halinde bir saniyede böyle, bir saniye imaneti anda bütün işte onu kurtuluyor den manevi zevki günü aldığı işi adlandırdı. Gün o madde zevki alınca. Hazreti Ömer'e dans etleri Ebu Cehil'le arkadaş ikisi. Ebu Cehil'le böyle. İslam döneminde. Daha Müslüman değil. Hazreti Ömer. Ebu Cehil'le ikisi beraberler. Ebu Cehil'in çevresi çok. Hazreti bile kuvvetli. Çelisi kuvvetli böyle. Ben şimdi herkesi geliyor. Sen herkes herkes çekiliyor kendisinden. Peygamber öldürmeye karar verdiler. Karar verildi. Kim bu yapacak? Emel'e kalktı. Oğlu Anca bu işi hatta bu Emel yapar. Şak şak şak. Hadi bak Emel ödül koydu. Ya Emel sen bu işi şey yaparsın. Sen git dedim başına. Keç keç de sen çıkarır deve. Ama en büyük ödül deve böyle. 10 deve benden, 5 deve benden 20 deve benden böyle. Büyük bir servet böyle. Hazreti Emel kalktı, kıyışlandı. Ciddetti böyle. Şiddetti böyle. Yani gören korkuyor kendisine öyle bir durumda. Peygamber'i öldürmeye gidiyor böyle. O azimli gidiyor bela. Yolda arkadaşı gördü eski arkadaşı. Adı Amır. Müslüman olmuş, İslam'a gizli ama açığı vurdu ama kelle koltukta baskuz dülüm. Din demiyor mu dine? Din demiyor diyorlar. Ömer nereye? Muhammed'in başına kesmeye gidiyorum. Korkar dedi? Büyük bir şey girişmiş dedi? Hadi Muhammed'i öldürdü, Ama sonra ne oldu dedi böyle? Kılıç kabilesi, henüz daha İslam'a gelmedi çoğu ama bu defa hiç kan davası dönüştür. Kandan dönüştür. Bu işe atı çıkamaz Seyber. Vay dedi, seninle Müslüman'ı dedi, çetik bunu ödülmek istedi böyle. Emer Seyber'i bıraklar dedi, bak enişten Said, kız kardeşi Fatıma. Onlar Müslüman oldular. onlar sen bakar, ana bakanın derdine. Amacı Ömer Başarı'ya yönlendirip Peygamber haber verecek. Bu işin böyle. Zaman kaynakçı şey böyle. Olamaz dedi. Hem kardeşim Fatıma bir şey olamaz böyle. E, bir bir araştır. Yalanırsa yalandır. Ben de duydum. Bir araştır bak. Hazır Ömer'e bir şey gelişin böyle. Kabul edemedi böyle. Enişe istediği ile Fatıma'nın İslam kabul edemedi böyle. Döndü. Endi döndü sokağa girdi. Hemen soka yakılmış evleri de. O gün de yeni sure gelmiş. Daha suresi ilk ayet-i Daha ta söylesin ona gelmişler. Ev Ali hemen o yanına da yazdırıyor yazı bilene. Kuruyor üstüne gidiyor. Müslüman örneğin bunları böyle. Yazı bilen yazıp oluyor, bilmeri ezbeliyor. Ezberleniyor gizi gizi amele. Gizi gizi yer. Hz. Habab, Hazreti Derra kendi küledi böyle yazısı varmış bu yazmış bunu bir deriye Aziz Fatma ile Aziz Ömer yani kız kardeşi Fatma ile eniş onun kulesi seviye getirmiş bunlar onda okan bilmiyormuş ha onları okuyor ama yavaş okuyor akıncı ama ayet-i kerimelerin içine dalmışlar. bir deriye ayet-i kerimat ama bir keskin olan veremiyor muklumuz İki anı verir iki veremiyor var böyle. Kur'an öyle ki Allah keram böyle. Derya dalıyor da böyle. Dalmışlar böylece. Onlar coşmuşlar. Bu gizli unutmuşlar. Bak, ses okuyorlar böyle. Üçüyle. Fatma'la koresi hasa. Bana baktı. Aa bu demek ki doğru bunu söyledi. Ama doğru söylemişler böyle. Daha kızışlı böyle. Öfken de böyle ama. Sırnatacak böyle böyle. Kapıya geliyor, kapıya kadar söylemişler. Demirle böyle. Kapı açtı tekmelemeye. Elin çıktı. Sırahi çıktı böyle şimdi. Kapıyı açtı. Ömer buyurun falan derken ona bir tokat vurdu. yere yıkıyorum vallahi böyle. Ağzım bana kan geldi. Onu geri yıktı böylece. şey. Tut, Kapıyı açtı. Tudu şehrinden iktiramından tekriye attı bunu böyle. Bu arada kardeşi çıktı. Yani kolesini kurtarmak için kıskanıştı. Abi niye böyle yapıyorsun? Ne suçlu onu sana böyle derken bir tokat vurdu ana. Onda ağzına kan gelip bir yere düştü. O anda Hazreti Ömer'in gönlü değişti muhteremler. Diğer anda peygamberle duvar ediyor hep durmadan beri. Rabbim Ömer'in de biri insanın kuvvetini in biri. İki Ömer'den biri. Yani Ebu e bir kuvvet insan veriyor. O anda bir gönlü yumuşama geldi Hazreti Ömer'in. Yani karışını görünce kanar içerisinde dedi ki Okudan işe bana verilmişsin. Bir de ben alıp okuyayım. Vermem dedi bu işe karı. Bilmiyorum tabi onu durmuşsun böyle. Öldürün, vermem demir ben de. Kardeşim söz görüyorum. Okuyacağım sana girebileceğim bunları. Bir şey yapmayacağım buna. Sözü sözü müşer anlarım böyle. Ölüm verdi. Peki kalktı şimdi kardeşi. Aldığını onu. gir bir sattı ama. Abla saplandı. Aldı onu, onu getirir şimdi. Otuz arası önünden düşüyor dışarı. Çömeldi yani. Çömeldi. Aldı eline okudu. Levy muhafizse muhatiye gelati gelmez böyle. Tabi oraya girmeyeceğim, konu geniş. Ya demek dedi mülk Allah'ın mülkü böyle. Yer gök, yer gök arası böyle. Harşperş, hepsi Mevlamız Tek mevlam orada muzo böyle. Yaratıran böyle. Her yönüne bilen ağ böylece. O anda gönlüne bu tevekkülle anı gönlüne marifetullah gel. Allah bilir size böylece. Karışın benim size hocam abap çıktı ama. Geçti falan. Tamam, müje sana Resulullah dua et diye bu jepide birize bu sana seb oldu. Bense götürelim efendim. Hazır mı çıkmışım ha peygamberim bilmiyorum ben. E. O gün peygamberimiz Safa tepenin yanında Hazerkan var sahabeden onun evi değmiş. Evi daha muhkem kör sağlammış evi. Duvarlar yüksek müdvarlardı oradaymış. Şimdi Hazra abap Hofsa'na gidiyor vallahi ama Hazra şimdi çünkü gibi oluştansın ben ben şimdi. O marifatullah ile Allah'a bilince küçüldü küçüldü, üzüldü, Bir tavası hale geldi. Yardım yere basamıyor. Öyle yavaş yavaş çıktım bitimlere geliyor. Cevrası gelip peygamberimize. Cevrası geldi. Ya Resulullah sana müjdeye geldim. Hayrola karışmış Cevrail. Ömer'in kalp imanları geldi. Biraz sonra buraya gelecek. Müslüman olacak Ömer. Bütün meyve bunu seviliyorlar Kürme'yle bir hep, hep sevmiş, bütün megalos seviniyorlar, on İslam buraya seviniyorlar, gelecek. Evet, orada var Asrabiye bari yerde var, onlar tamam duymuyor, görmüyorlar bunları böylece. Biraz sonra günde bir beşi varmış, gözetleyen kapıyı gelir. Ya Ömer geliyor. Ömer deyince yani büyük kokus salmış böyle, öyle bir İslam dininin. Hazırlandı oradan samsa. O zaman da kılıç savaşında daha üstün belki de kılıçtan. O zaman şimdi ben aslında. Çekti kılıcını. Evren mu? Amca oturamaz, otur, otur, otur. Şimdi oturun bakayım. hasta var, oturun bak, hep oturun hep bakayım. Hiç yapmıyor Oturun, sakin otur bakayım. Oturup, sakin olun bakayım. Otururlar. Hastalar bu kadar yaşlı, Ne büyümüşler. Her zaman görüyor. Ama o anda görüşü başka oldu. Arsana'ya kalp bir baktı peygamberi görünce peygamberin hakikatini gördü. Onun gönül alemini gördü böyle. Onun nurunu gördü ki böyle onun nurunu da kendini kayboluyorsun böyle. İzinden bana kesildi. Artı ilin nuru tutuldu. Yürüyemeyecek hale geldi böyle. Ayakları benim dolanma ayakları böyle. Onun ama iki kişi koluna girirler. Bir peygamberin Peygamberine. ya Muhammed ben Müslüm oyunu çabuk dönmem ya böyle. Müslüm oyunu çabuk. Ya tutu elinden, emrediler elini tutu yani böyle, kul bakan de böyleydi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduyu ve resulü. Bunu ta peygamber söyledi. Hacı Eber Esel orada. O da söyledi. Melekler vardı orada böyle. Orada onun sahabeler o ana kadar, o ana kadar, o saniyeye kadar hep Müslümanlar gidelim ki İslam gizli İslam böyle. Kim İslam'a geldi mi? Gizini mi böyle? Gizli. Fakat o anda Esafkiran'ın coşular bunu sevinçten, kemşenin sesi getirirler, tebri getirirler. Allah ve Allah diye dili getirirler. Bu araya geldi. Hazreti Muhammed'e Cezmiyi gördü. Cezmi de ne böyle? Cezmi çekim böyle. Ruh Allah çekili ruh böyle. Allah ruh çekili böyle. O anda o ruh beden sıma demdemi? Parti beni sıma var böyle. Yanlara düşürüyor böyle. hals bir ağlam başladı şimdi. Ağlaman böyle. Ağlaman başladı. Ağlaman başladı. Tabi tatlı bir ağlaman böyle, böyle. O gözyaşların her damlası tam ciğerini söndürüyor ama. Böyle yaşlıktan böyle. O gözyaşların öyle kıymetli onlar böyle. Onlar düşüyor ama onlara satın olurum böyle. Eyle de satın olurum Devamı tuttu görsünden hazinemeli, sivasda berişineme bile. Üstü yağmur, ömer sakin ol, ömer sakin ol, yoksa yanacak. Şimdi yani ocekene böyle belki de. O kadar cevukaldı ki o anda, öyle makam verdi ki o anda. Yani bir insan bir milyar sene kuluk etse o makam alamaz böyle. Öyle makam aldı onu, böyle makam aldı, hazinemeli böyle. Makam aldı, devamı sakinleşirdi, sakinleşti bir kendine geldi şöyle, kendine geldi. Yarış yolunda biz kaç kişiyiz Müslümanlar böyle? Peygamberimiz 39'luk, 39. 39. aşamıza. 39'duk. Seleme 40 olduk. 40 kişi. İlk 40'tayız böyle. İlk 40, böyle. 40 olduk. Durdu. Yarış yolunda niye böyle göz duruyoruz? Diyelim Kabe'ye bir dolama su buluruz acaba da bir dolamadan. Otte gelişten başla. Şimdi Hasin Ömer, Hazreti, Ali, Hazreti Hamza, daha diğer sahabeler orada varlar. Gidiyorlar şeye doğru İlk İslam'ın yürüyüşü be, şirke karşı, şirke karşı, zürme karşı ilk yürüyüşü İslam'ın. Ama şimdi diğer yanda ne oluyor? Diğer yanda. Bu karar verildi orada şimdi. Ev vardı, adı Bennedir diyorlar. Evde, o da karar verildi. Öldürülmesi. Hasin bunu yapmayacak. Hasin bu işi gitti. Yapar mı? Yapar. Kesin bu. Onlara baktılar kardeşe. Ebruciye'ye toplanlar Kabe'nin yanında. Otururlar. O da bekliyorlar şimdi. Hakkı oldu. Orta toplanıyorlar. Ömer diyorlar. Şimdi ne geçecek muhabirden başında. Onu bekliyorlar şimdi böyle. Bir de bir nefesçi koydular. Yüksek, yüksek çıkardılar. Ömer'i görürsen karşılan bize haber ver. Bunu karşılayalım Ömer'e. Peygamber başına getirecek kardeşe. Oturuyorlar. on görece Ebruciye müjde. Ömer Ömer geliyor. Yalnız mı geliyor? Yok. Yani Muhammed yanında, Hamza yanında, şu, şu yanında böyle. E böyle. Böyle sevinirler. E bu cin fikirli. Kafir böyle. Durdu. Bunda bir iş var dedi böyle. Muhammed teslim olmaz. Öyle teslim olmaz böyle. Amcası Hamza, Hamza. Ölmeden onu teslim etmez. Diğerleri hasta aileler, şunlar bunlar. Onlar hep canı verirler. Onlar bu teslimler böyle bunu bu şekilde. Onlar bir şey bakalım böyle. E bu ayak ayakalttı şimdi. Kendi avanesi çetesi adamlar da onu ayakalttılar. Şimdi bekliyorlar. Has Ömer benim arkasından geliyor yavaş yavaş Yaklaşınca öne geçti. Şimdi Ömer'liği o gücü kuvveti şimdi, enerjisi şimdi İslam'ı savunmaya, küfe karşı şimdi Yaklaşınca iki tarafa Has Ömer tevhid getirirdi. Ya ilahe illallah muhammedun resulullah diye seçti başlar. Ebu Celil Ömer seni mi kandırdı dedi bana. Ömer seni mi kandırdı? Dedi kılıcını. ya Ebu Şeyl, bundan sonra kim ona yan bakarsa karşıdan el kılıç ordusu başlar bana. O da ilk olarak namaz kılan cemaat kullarımızdır onlar. İşte insan böyle gelen müteferrenler insandır bu. Ben şahsen kendi düşünüyorum böyle bazen. Öyle bir tefekkür edeceğim bazen böyle de o asıl saadet düşünüyorum. Asıl saadete böyle. İki yada insanlar. Ebu Lehebler, Ebu Celle, Utbe, Şebi gibi Ebu, bir takım insanlar böyle. Küfür Eribe, Şirkeli böyle. İslam peygamber düşmanları böyle. Ne oldu? Unuttum, ne oldu? Öldü, öldü. Öldü gitti böyle. 1400 seneyi geçti. 25'te yakışın önündeki de öyle gittiler arkadaşlar. Bir de Hazreti Ömerler, Hazreti Bekir'ler değil mi sahabeler muhtemelen bak. Onlar bile Hazreti Bekir'e Haz bilhassa böyle peygamberin kucağında. Mesela yani, aynı yıllarda yatıyor. Ya. Yani dünya hayatı çok ama çok kısa bir, çok kısa bir. yani. O aleme bakarak ki bırakalım, cennetini bırakalım da o alemi berzi hayatına yani kavim hayatına bakarak bile çok ama çok kusadı dünyaya teberrübe bende. Böyle. Bir gece Hazımın oğlu Hazreti Abdullah Hazretleri Mekke'den Medine'ye gelirken Medeni geçiyor gece, geçiyor. Bakıyor, Medeni'den biri çıkmış yerden yere, yerden biri çıkmış Medeni'den ye yere çıkmış böylece. Ah, su yandım beni bari böyle. Her böyle. şey böylece. Birine bir an bir kamçı oluyor. O girdiğini batırıyor böyle. Geri çıkıyor, geri vuruyor bu şekilde böylece. Tabii sahibe, korkmaz bunlar. Bedir'e geldi? Yarısı yüllallah. İşte böyle böyle gördüm. Açıkken rüyadir gördüm bedire bu şekilde. Bir pek o Ebu Cehil ve bunu, Ebu Cil böylece. Azap oluyor böyle. Yanıyor, yanıyor, yanıyor. Ne var? Bir izni öyle bir fırlıyor. Suda bağırıyor, bağırıyor. Bir melek kamsurü yeni teklerine batırıyor böyle. Bu bakın kabus mu bu? Bu kabus mu böyle? Kabus mu böyle? Bu kabus ay böyle? Mahşere kalkın diyeceğim, kıyam kuponca kişi ne yapacak? Azab gören kişi bizi kim kaldırdı? İmmer kadına ya ya aslında. Membaşı immer kadına, membaşı immer kadına. Bizi kim aldı? Kabimizi yaptığın gün bizi kim kaldırdı? Yani o da rahatladı cehennemi görünce cehennem azabıyla karşı korkuyor arasında. Bu asaba razı olmadan böyle. Öyle bir asaba kozulmuş şekilde. Şimdi tabi özetelim inşallah. Kendimize gelelim yani Gelin inşallah. Ama hayatımızın geçen kısmı geçti. Fıtırın. Hepimiz de geçti tabi. Geçen kısmı geçti. Kimin az kimin çok mesela. Yalnız kalan tabi belli değil ama. Yani gösteriyor göstermiyor böyle. Arabadan benzin ne kadar bilmiyoruz böyle. Gösteriyor bozulmuş böyle şey. Uçayalım bu şekilde. Her an ise öyle bilir böyle bildir. Geçen geçti ama hiç olmazsa geleceğimize değerlendirirsek mutlaka hakkını. Değerlenirsek böyle. O güzel Mevla'ya kul olabilsek dünyada böyle. Neyse kul olmasak böyle. Zamana çevreye boğulmasak zaman hiçbiri olmasak bunlara böyle. Yani uyansa gönüllerimiz böyle. O aşkı tadabilsek böyle. O aşkı tadabilsek mutlaka böyle. Onu tadabilsek. İbatının tadını tadabilsek mutlaka. Tabi bir şey, elhamdülillah mezar diyen daha iyi mudur? Şey. Mezar diyen daha iyi mudur? Şey. Kişi mezara girince ne yapacak mezara giren kişi iyi insansa bakacak ki Allah Allah, ben hiç dünyadan korkardım mezardan be. Ya yani kardeşim şükür orada ben ne diye korkardım bence. Bakacak, bakacak ki o ana kavir genişliyor. Yerden başka mı? Nuru saçıyor. Böyle. Ruhsal zevkler, hürri kızlara gelmişler. Kapışıyorlar kendisine böyle. amel salameli geliyor böyle. Namaza geliyor, orucu geliyor, okudu Kur'an'a geliyor, sadakası geliyor. Her cihada geliyor, her da geliyor oraya. Nurlu, nursevi geliyorlar. Gidecek orada Ya Rabbi izin ver de gideyim. İyi bir haber ver ben bunları da. Üzümeysel benim şimdi bu şekilde. Ne diyor gelecek ama ona konuşamaktan öyle Konuşamıyor. Benim bir akramım var Alpazaran'da enişte oluyor beni yani böyle dayı kızının şeyi böyle gibi, oluyor enişte oluyor beni. Rahmeti insandı böyle Allah ﷻ mercedesin öldü ölümden sonra gitti onlar bir dolaşmaya orada üçten çocuk kalmıştı ee, çocuklu 10 yaşındaydı erkek kızı daha da küçüktü böyle 10 yaşındaydı. Oturduk orada. Başka da var ya. Sohbet ederken Dedim ki şimdi çocuğa dedim ki Kur'an kendimi getiririm böyle. Kur'an'a birkaç kere okuyayım. Bir soru yapalım Kur'an yapalım böyle. Onun dediği şeyde başka oldu Kur'an böyle. Yani Kur'an oldu öğrendi de başka bir şey yok. Ezra'lı feyiz olmuyor böyle. Kur'an'ın feyizi oldu böyle Kur getirelim böyle. Kur'an getiririm böyle. Getiririm. Dedim ki ya, adı Emin. Aç bakayım senin böyle bir yer. Dedim böyle. Aç da razı geliyor böyle. Açtı iyi barıştilamın kısası geldi babası da iyi tevab bakın tevab böyle, böyle. iyi kısa o bölüm geliyor dedim iyi varsa en kısa gel denince hava, hava değişiyor Oradan böyle o zaman başlayan manavın başlarken başlarken şu bağım geli bağım geli bağım geli bağım geli bağım geli Yerler böyle. Kim? Azatlı olmayan geliyor ama. Azatlı olan onu tutacak konuda geleyim anlayan böyle. Markum, hükümler böyle. Azatlı olmayan, evine geliyor muhtemelen de. Geliyor ama, aramadan iletişim yok bize böyle. Alıcı böyle çalışmadı mı? Mesela şu anda dünya kadar dalgalar burada böyle. Radyo dalgaları, yok, televizyon dalgaları, telsizler, şunlar, bunlar böyle. Binlerce, on binler dalgalar var bu işte burada böyle. Hepsi var şu böyle böyle. Ama ben alamıyorum böyle böyle. Anlıyım ben O adam ölü bir adam muhteremdi. Evine geliyor böyle. Hele bazı ölüm fark edemiyor bazı ölümler. Ölüm fark edemiyor bazıları. Ölülüm oluyor bazıları böyle. Öldüm bilemiyor bazılar böyle. Öyle şey görüyor ki onun sonunda kendisine ürünlerle yaklaşınca gazetlerde kalkıyor, melekleri görüyor, cenneteki makamını görüyor, nelerleri görüyor böyle. Ondan dalmışken azan canını alıyor, fakir'e bile var muhterem. Kimi kabrda aklına geliyor. Bir öğrenci, İslam öğrencisi yani, Kur'an öğrencisi, ilim ilme çalışırken ölüyor, yani şehit oluyor. Hepimiz şehitimiz var böyle. Bir once ilim o ok ok okurken okurken ölse, şehit olmuş oluyor. Öğrenci burada şehit oluyor tabii. Ne zor ha? Diyor. Horası da uyanıkmış gönlü, ucası da uyanıkmış gönlü. Bakıyor diye, beğen bu ne yapacak? Öğrenciye bakalım diye mezara bakıyor. Nasıl cevap verecek böyle şimdi? Şimdi tabii iki mele geliyorlar, soruyorlar bana ''Men Rabbike'' Rabbin kim? Öyle bilmiyor ki öldüğünü. Zanım diyor ki, medeside. Hocam diyor, ''Men bütün Rabbike haberi.'' Dayı ilmine göre böyle. ''Men bütün da Rabbike haberi.'' Ve tek sorular. ''Men Rabbike'' Rabbin kim? Canım diyor, kolay be diyor. Mürtü daha haber diyor. yani Bana başka zor soru sorun sorun. Herkes diyor, onu bile böyle deyince böyle. Mörek meyden, meyden, meyden, meyden, meyden, bırakın. Bilmesin, öldürün bilmesin. Bakan muhtemelen böyle. İşte evine geliyor, öylesi bak. Evine geliyor, serbest evli geliyor böylece. Anne konuşuyor. Anne hiç bakıyor yüzüne böyle. Allah Allah ya. Bu niye bu? Küstüm annem bana. Babasına bak ki, iş yapma Allah'a böyle. Rabbim inşallah hepsi nasip etsin sonra. Güzel we halledik ne olacak? Görmeyorsun ben böyle şamba. İş günü hatırlama be. Yani dile değil, bir vicdiye, böyle gönüle iş böyle. Yani ne şanta evet. böyle. Gerçekten İslam başka İslam var. Ben. Din başka, Allah sevgisi başka, peygamber sevgisi başka olur. İvan tadı başka, hayat başka olur böylece. İyi